Şeytanı Rəzim. Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahil Ve Salat ve Selamü ala Nabin al Ve ala Alihi ve ashabihi al-Athar. Ve ala Jami' al-Embiyâ ve al-Murseline al Hamd ediyoruz. Siyaret Embiyâ derslerimizin ikincisine bizleri kavuşturduğu için. Ona hamd ediyoruz, bize nasıl kulluk edeceğimizi öğretme noktasında Hz. Adem'den Hz. İsa'ya kadar adını bilip bilmediğimiz yüzlerce peygamberi gönderip onlardan 27 tanesinin de hayatlarını Kur'an'da bize anlattığı için. Yine Rabbimize hamd ediyoruz, o peygamberlik ailesinin son mührü olan Hatemen Nebiyin olan o güzel yürüyüş onunla sonlandı biliyorsunuz. Alemlere rahmet olan, usvetun hasene olan, siracen münir olan, aydınlatan bir kandil olan, o büyük peygamberimizi iki cihan serveri Efendimiz'e bize gönderdiği için. Yine Rabbimize hamd ediyoruz. O peygamberin mübarek ellerinde bir nesil yetiştirip, o neslin üzerinden de bize kulluğun kodlarını en ince ayrıntılarıyla öğrettiği için. Yine Rabbimize hamd ediyoruz. O sahabeden veraset sancağını alan hiçbir şekilde güç sahiplerinden, mülk sahiplerinden korkmadan verasetin hakkını yerine getiren binlerce alimi, arifi, abidi, bizim yolumuzun işaret taşları olarak bize bahşettiği için. Yine Rabbimize hamd ediyoruz. Bize iman gibi bir büyük nimeti verdiği için. O imanı kavrama adına yüreklerimizde bir ilim heyecanı, bir elim hırsı koyduğu için. Eğer o olmasaydı ne ben burada olurdum ne siz burada olurdunuz. Bütün bu saydıklarım ve sayamadıklarım da nice nimetler için Rabbimize yüz binlerce kez, milyonlarca kez hamdolsun. Bu nimetleri sık sık bizim hatırlamamız lazım benim güzel kardeşlerim. Şeytan bize bazen unutturuyor bu nimetleri. Unutturduğu için de bize hep yokları saydırıyor. Var olanları sayarsak, ne kadar büyük nimetlere aslında gark olduğumuzun farkında ve şuurunda oluruz. Aman şeytan, ama nefis yokları saydırıyor bize. Şu yok diyor, bu yok diyor. Seni kendisini başka şeylerle kıyas etmesi noktasında farklı yerlere sevk ediyor. Ve nimetin değer ve kıymeti unutulduğu için de küfranı nimet içerisinde bir hayat yaşanıyor. Allah bizi bundan muhafaza etsin ve bizi bu kadar nimet içerisinde Allah'a karşı asi olanlardan etmesin. Unutmayalım hiçbirimiz Allah'tan alacaklı doğmaz. Hepimiz Allah'a borçluyuz. Zaten din kelimesinin geldiği kök olan dein borç demek. Biz borçlu doğuyoruz Allah'a. Allah'tan alacaklı doğmuyoruz ki haşa Allah'tan bir şey isteyelim ne veriyorsa zaten biz istemeden vermiş yüzlerce binlerce sayamayacağımız kadar nimetler. Sürekli bunların tezekkürü bizi Rabbimize yaklaştıracak. Aciziyetimizi fakriyetimizi bize hatırlatacak. Onun alemlerin yegane Rabbi olan Allah'ın Samet olduğunu bize hatırlatacak. Bizim muhtaç onun ise hiçbir şeye muhtaç olmadığının şuuruna bizi erdirecek. Eğer bu şuura erersek bütün Esmaül Hüsna bizde farklı tezahür edecek. Rezak deyince altını doldurarak aslında meseleye bakacağız. Samet deyince yine öyle. Malik deyince, Malikül Mülk deyince yine öyle. Her ismi Allah bizden nasıl istiyorsa... O şekilde anlayacağız o da bizi tevhide vardıracak. Rabbimizden niyazımız olsun ki o bilince bizleri vardırsın inşallah. Bir büyük nimet de yolda olmaktır benim güzel kardeşlerim. Yolda olmak çok büyük bir nimet. İnanın ki bundan daha büyük bir nimet yok ve yola çıkmak çok güzel bir şey. Yolda kalmak daha güzel bir şey. Yola yakışmak ondan biraz daha güzel bir şey. Yola başkalarını çıkarmak daha daha güzel bir şey ama bu güzellerin hepsinden daha güzel bir şey var. O da yolda ölmek. Ve bütün sahabe efendilerimiz ki arkamızdaki dağ olan Ebu Eyyub El Ensari onların ilkidir. Ebu Eyyub El Ensari başta olmak üzere bütün sahabe-i kiram efendilerimizin en büyük sevdaları buydu. Evet yola çıktık. Yolda kalalım ve yolda ölelim. Bunun adı akıbet endişesi. Bunun adı işi sonrasında güzel bitirmek. Son imzayı da son noktayı da güzel koyup o şekilde gitmek. İnşallah hepimizin gayreti çabası bu olsun ve birbirimize bu noktada ne olur hem fiili hem kavli dualar edelim. Rüzgarlar şiddetli dünya bütün cazibesiyle önümüzde. Bizi şeytan başka şeylerle ayartmaya çalışıyor. Şeytanın dostları başka başka kapılardan bize farklı şeyleri telkin ediyor. Biz burada tek başımıza bu mücadeleyi vermekte zorlanırız. Birbirimize sadık dostlar olarak yorulduğumuz yerde fer olmak, umutlarımızın bittiği yerde ümit olmak, böyle biraz nefesimizin tükendiği yerde birbirimize nefes olmak en büyük iş o noktada da elimizden geleni yapalım da. Şu işi güzellikle bitirelim inşallah. Ve inşallah gidelim oraya o Darus Selam'a şu derslerde konuştuklarımızı bir de orada konuşalım. Orada da bazı şeyleri söyleyelim. O dersleri orada o derslerin sahibi olanlardan dinleyelim. Hayal edebiliyor musunuz Allah aşkına? Oturacaksınız Hazreti Adem'in dizlerinin dibine Hazreti Adem'den onun hayatını dinleyeceksiniz. Ya biz Kur'an'da okuduk ama bir parçasını okuduk. Adem babamız bize her şeyi anlatacak. Daha neler neler anlatacak. Herhalde en güzel sohbet de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olacak. Ya biz sen bize onu nasip eyle. Amin. Ne olur bizi ondan mahrum etme. Amin. Bizi ona yaklaştıracak amellerin sahibi eyle. Ve bütün gayretimizi, çabamızı o güzel sona ve o güzel akıbeti Elde etme noktasındaki çabaya kitlenmek olarak edinmeyi bizlere kolaylaştır. Allah hepimize bunu nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim benim için zor bir ders yapacağım. Nasıl dayandın ya Resulallah demek beni de zorlayacak bazen bazı şeyleri anlatmakta. Ama siz benim sadece anlattıklarımla sınırlı kaldırtmayacaksınız. Bazı yerleri ben belki... Kendi ruh halimden dolayı geçeceğim. Siz oraları kendiniz dolduracaksınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden biz bugün bazı şeyleri biraz daha farklı bir biçimde kavramaya çalışacağız. Nasıl dayandın ya Resulallah ser levhasını benden duyduğunuzda ya da daha önceden okuduğunuzda aklınıza muhakkak şunlar geliyordur. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin 40 yıllık nübüvetten önce bir hayatı var. 23 yılda nübüvetle birlikte bir hayatı var. 63 yıllık hayat, çileyle dolu hayat, eza ile dolu hayat, cefayla dolu hayat, sıkıntıyla dolu hayat, görmediği eza, çekmediği cefa, duymadığı kötü söz kalmamış bir hayat. Böyle bir hayat ve bu hayatın içerisinden biz eğer nasıl dayandın ya Resulallah diyorsak bütün bu acılara nasıl katlandığına dair herhalde bir şeyler konuşacağız diye aklınıza geliyor. Doğru mu bu? El hak doğru. Ama ben sadece bunu söylemeyeceğim. Bu işin bir parçası. Çünkü sadece dayanmaya, katlanmaya, sabretmeye sorumlu olduğumuz şey acılar değil. Acılardan daha da ötesi var. Daha da başka şeyler var. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunlara dayandığı, nasıl dayandığının yolunu da bize gösterdi. Dedi ki bak ben böyle dayandım. Bunlarla bunlarla karşılaştım ve böyle dayandım. Siz de böyle dayanın dedi. Çünkü aynı yolu yürüyoruz. Aynı hali, aynı problemleri, aynı imtihanları, aynı belaları, aynı nimetleri neyse neyle karşılaşacaksan her şeyle karşılaşacağız. Ve netice itibariyle o yolun hakkını en iyi veren sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her şeyde bize örnek ve model olduğu gibi bu işte de örnek ve model olacak. Şimdi benim güzel kardeşlerim bu söylediklerim zihninizde dursun. Geçen ders size kuşaklarla ilgili bir bilgi verdim biliyorsunuz. İşte 5 tane son 100 yılda yaşamış kuşakları burada özellikleriyle anlatmaya çalıştık. Or derste yapmadığım bir şeyi burada yapmak istiyorum şimdi. Ben geçen ders bir anket yaptım salon hangi kuşaklarla sınırlı, daha doğrusu hangi kuşaklar daha fazla var içimizde. X kuşağıyla Y kuşağı var. X kuşağıyla Y kuşağı'nı bir karşılaştırma yapmak istiyorum ve bugün bu konumuzla alakalı olduğu için. Bunu bugünkü derse havale ettim. Malum X kuşağı 1965 ile 1979 arasında doğanlar ki ben de o kuşaktan olmuş oluyorum. Y kuşağı da 1980 ile 2000 arasındaki doğanlar. Şimdi bizim kuşaktan olanlar bizden biraz önce olanlar bilmem bu söylediklerimi ne kadar takdir edecekler. Şöyle bir kıyaslama yapmak istiyorum. X kuşağı... Yokluklarla imtihan edildi, Y kuşağı varlıkla imtihan ediliyor. Biz yokluklarla imtihan edildik. Neler gördük, neler geçirdik? Şimdi böyle biraz fakirlik edebiyatı gibi bir şeyleri de konuşturmayın bana ama en azından gençler biraz sorsunlar babalarına, dedelerine neler neler. X kuşağı zorluklarla mücadele etti, Y kuşağı kolaylıklarla mücadele ediyor bizim kuşakta çok zordu böyle bir ders yapabilmek mesela gençlere şu anda anlattığın zaman ya hocam öyle mi diyorlar salon vermiyordular bizlere salon ve biz gelin damat buluyorduk bir tane Fatih'te de sürekli programların yapıldığı bir düğün salonu vardı adını şimdi söylemeyeyim reklam olmasın Öylesine düğün yapıyormuşuz gibi programlar yapıyorduk. Şehitler Gecesi, Halepçeyi anma şudur budur. Bunları yaşadık biz. Ben bu toprakların çocuğuyum ve bunların hepsini yaşadığım 20'li 25 yaşlarda bunları yaşayarak biz bu günlere geldik. O günlerde gerçekten zorluklarla mücadele ediliyordu. Şimdi kolaylıklarla mücadele ediliyor. X kuşağı horlandı, dışlandı. Y kuşağı kabul görüyor, takdir görüyor. Mesela bu X kuşağı 28 Şubat öncesinde eğer askerde yemin töreni olan bir oğlunun yemin törenine gitmiş olsaydı annesi çarşaflı falan gidemezdi. Sarıklı cübbeli mümkün mü? Öyle bir şey yok zaten. Bunlar hayal bile edilmezdi. O yıllarda askerlik edenlerin askerlikte nasıl namaz kıldıklarını sorun Allah aşkına. Sorun neler aslında kastettiğimi daha iyi anlayacaksınız. X kuşağı çok erken yük aldı. Y kuşağı çok sonraları yük alıyor. Benim kuşak işte X kuşağı biz 10 yaşından itibaren çalışıyorduk. 10 yaşından itibaren eve ekmek getiriyorduk. Aşağısı da var da ama ondan yukarısı yoktur inanın bizim kuşakta. Elbette istisnalar var ama genel itibariyle söylüyorum. Şimdi 30 yaşında halen baba parası yiyor. Hiç umurunda da değil rahat gayet rahat çünkü okuyor zaten okuduğu için çalışmasına gerek yok. X, X kuşağı az imkanlarla çok şey yaptı. Y kuşağı ise çok imkanlarla az işler yapıyor katılırsınız katılmazsınız hocam herhalde sen kendi kuşağını biraz teski etmek için bunları söylüyorsunuz falan dersiniz o sizin bileceğiniz iş nasıl söylerseniz söyleyin ama hakikat bu ama ben tam burada bir şey söylemek istiyorum bana sorun x kuşağının mı imtihanı zordu y kuşağının mı imtihanı zor ben söyleyeceğim durun Y kuşağın imtihanı zor. Neden? Vallahi yoklukla imtihan zor. Çok zor ya yoklukla imtihan. Minibüs parası bulamıyorsunuz bir yerden bir yere gitmeyi. Bunları yaşadık biz. Bir kitap almaya para bulamıyorduk. Birbirimizin elinden kitap kaçırıyorduk. Zordu. Ama şu anda varlıkla imtihan daha zor. O zor zamanlardaki mücadele zordu zaten. Ama bugün... Rahatın rehavetin getirdiği zeminlerde mücadele daha zor onun için bugünkü gençleri ben anlıyorum anlamaya çalışıyorum yani şu anda geldikleri durumu şu anki içinde bulundukları hali anlamaya çalışıyorum ve onları haklı buluyorum çünkü varlıkla imtihan gerçekten çok zor yoklukla imtihanın bir şekliyle insan üstesinden gelebilir yok zaten ne olacak Mevki yok makam yok rütbe yok kariyer yok şu yok bu yok tamam yoksa yok kendine o biçim mücahit oluyorsun. Sana bir müdürlük veriliyor şöyle bir masa bu masa pek öyle forslu morslu değil ama biraz daha böyle büyük bir masa bir de böyle daha böyle kelli felli bir koltuk bir alış o koltuğa kalkamıyorsun. Niye yapışıyor insanlar koltuklara onun için. Başkanım, başkanım, müdürüm, işte beyim, paşam bunlar adamın ayağını yerden kesiyor. Bir arkadaş vardı bilmiyorum içinizde mi? Diyordu ki hocam benim bir otoparkım var. O otoparkada bir genç bakıyor. Ben o gence bir tane böyle yelek giydiriyorum. O genç yeleği giyince kendini genel kurmay başkanı zannediyor. Bir yelekle değişiyor. Ya öyledir gerçekten. Bir yelek adamı değiştiriyor. Bir kostüm. Bir ünvan bir şey çünkü o anda var oluyor var olan bir şeyin imtihanı çok zor kolay bir şey değil. Onun için çok çirkin belki bir söz ama bizim halkımız arasında kullanılıyor avami bir söz olarak. Bekara karı boşamak kolay deniyor ya. Aynen onun gibi yani elinde imkan yokken of asıyorsun kesiyorsun şöyle oldu böyle oldu. Asıl o imkanlara eriştiğin anda onlara karşı dayanabiliyorsan mesele bitti. İşte biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde bunu görüyoruz benim güzel kardeşlerim. Sadece imtihan değil, sadece imtihan değil, sadece acı değil. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz nelere dayanmış. Acılara ve hüzünlere, ben de soruyorum acılara ve hüzünlere nasıl dayandın ya Resulallah? Yokluklara ve varlıklara nasıl dayandın ya Resulallah? yokluğa hadi anlayabiliriz varlığa nasıl dayandın ya Resulallah vefasızlıklara ve ihanetlere nasıl dayandın ya Resulallah mağlubiyetlere ve sıkıntılara nasıl dayandın ya Resulallah başarılara ve zaferlere nasıl dayandın ya Resulallah İnanın sadece bütün problem şurada değil şunlar da var şunlar da var Tek bir şey söyleyeyim konu biz değiliz biz peygamberimizi konuşuyoruz ama ara ara bizi koyacağız ki karşıya biz de bir şeyler alalım. Niye bir düğün olunca bizim ayaklarımız yerden kesiliyor? Çünkü sevinci yönetemiyoruz düğün oldu mu of şeytan acayip derecede mesai yapıyor. Şimdi bir konvoy girsin buraya gece saat 11'de 12'de dıt dıt dıt, dıt bizde o sünnet ya kordalara basarak girecekler hepimiz de kızacağız. Yarın biz evleneceğiz demeyeceğiz bizden geçmiş artık. Diyelim ki çocukları evlendirdik aynısını yapacağız. Kızdığımızın aynısını yapacağız. Daha ben bir tane düğün görmedim bir yere girerken. Eğer gece saat 11-12 olmuşsa ya arkadaş etmeyin eylemeyin. Burada hasta vardır yaşlı vardır sessiz sakin girelim diyen. Daha görmedim siz gördüyseniz söyleyin gidip beraberce tebrik edelim. Böyle bir hali bile yönetemememiz işte dayanamadığımızı gösteriyor. Normal zamanda zaten hepimiz evliyayız. Normal zamanda problem yok. Bu imtihanlarla karşı karşıya kaldığımızda eğer gerçekten onları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği şekliyle yapabiliyorsak sorun yok. Dua edelim gayret edelim halimizi zaten güzelleştirmek için bunları duyuyoruz. Halimizi güzelleştirme adına bu manada güzel örnekler modeller oluşturalım ki iyilik yayılsın inşallah. İyilik çoğalsın Allah iyiliği bir an önce çoğaltmış olsun. Biraz önce gösterdiğim beş şeye karşı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından size biraz örnekler vermek istiyorum. Fazla değil yani kısa kısa bazı örnekler vereceğim. Şu hadisi böyle zihninize bir kaydedin. Hadis çok önemli olduğu için özellikle tabloya döktürdüm. Ne diyor ve vesselam efendimiz? İnsanların en çok musibete uğrayanları evvela peygamberlerdir. Sonra derecelerine göre diğer insanlar gelir. En fazla belalara, musibetlere, imtihanlara kim maruz kalırmış? Allah'ın en sevgili kulları olan peygamberler. Sonra da derecelerine göre diğer insanlar. Kişi dinine göre bela ve imtihanlara maruz kalır. Eğer dinine bağlılığı varsa belası imtihanı da o oranda artar. Fakat dininde gevşek davranıyorsa ona göre musibetlerle karşılaşır. Kişiye belalar gelir gelir de artık onun üzerinde hiçbir günah kalmaz. Bela ve musibetlere sabır günahların kefaretidir. Şu hadisi sadece bir derste konuşsak ben en az on madde çıkarır ve on madde üzerinden konuşurum sizinle. Ama sadece bir şeye dikkat çekeceğim o gözden kaçıyor çünkü. Allah niye en çok sevdiklerine en fazla belayı göndersin? Niye? Evet mükafatını arttırmak için o tarafta ama başka bir şey daha var. Bela ve musibetler insanlara bahane oluyor. Ben iyi adam olacaktım ama şu musibet olmasaydı şu başıma gelmeseydi ah ben ne biçim bir mücahit olacaktım. İşte o itiraz kapısını kapatıyor. Belaların en şiddetlisine Peygamberler maruz kalıyor. Onlar kulluktan en ufak bir ödün vermiyorlar. İşlerini yapıyorlar. Allah onlardan ne istediyse onu en ince ayrıntısına kadar yerine getiriyorlar. Vazifelerini alınlarının akıyla tamamlayarak gidiyorlar. Eğer Rabbani bir alimse Peygamberin verasetini Üstlenme noktasında bir sorumluluğu varsa 40 tane belası olsun yine de işine bakıyor. Neden? Bundan dolayı işte. Dolayısıyla bunu bir kere hiç unutmayalım. Bu böyle yine zihnimizde bir yerde kalsın. Şimdi benim güzel kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve acı desek ne kadar çok şey söyleriz. Düşünün annesinin karnındayken babasını yitiriyor. Babasız dünyaya merhaba diyor. 6 yaşında annesi Ebva'da gözlerinin önünde vefat ediyor. 6 yaşında bir çocuk çölde hiç kimse yok. Ümmeymen anamız sadece o da küçük anne zaten. O teskin ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onu nasıl teskin ettiği neler konuştu bunları okuyoruz kaynaklarda. 6 yaşında dedesi Abdulmuttalib'e yaslanıyor. 2 yıl 2 yıl sonra 8 yaşında dedeyi de Allah çekip alıyor. Adeta Rabbimiz benden başka kimseye yaslanma diyor. Sadece bana. Hiçbir kula beşere yaslanmayacaksın gibi bir terbiye ile yetişiyor sallallahu aleyhi ve sellem. 25 yaşında Hatice anamızla evleniyor. Allah o evlilikten 6 tane çocuk nasip ediyor. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam daha süt çağına gelmeden süt çağ, emme süresini bitirmeden 18 aylıkken Kasım'ı toprağı tevdi ediyor arkasından Abdullah'ı onun arkasından Hatice anamızı onun arkasından Ebu Talib'i onun arkasından Rukiye validemizi onun arkasından Zeynep validemizi en sonda Ümmü Gülsüm Hicri 9'dur biliyorsunuz Ümmü Gülsüm anamızın vefatı bir baba düşünün 6 evladından 5 tanesini kendi elleriyle toprağa veriyor böyle bir acı yok bir tanesi İnsanın yüreğini dağlamaya yeter. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beş evlat acısı yaşıyor. Geriye sadece Hatice'sinden Fatma kalıyor. Fatma da altı ay sonra babasına kavuşuyor. Hicretin yedinci sekizinci yılında Mari anamızla evliliğinden de İbrahim oluyor biliyorsunuz. İbrahim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüreğine gözüne... Hanesine hayatına bir sevinç getiriyor. Efendimiz 60 yaşlarına varmış o günlerde. İbrahim'le oynuyor, İbrahim'le eğleniyor, İbrahim'le teselli buluyor. Cebrail o kadar bu tablodan müteessir olmuştur, etkilenmiştir ki vahyin emin meleğidir. O günden sonra Allah Resulüne hitabı Ebu İbrahim'dir. Ey İbrahim'in babasıdır. O ana kadar başka şeyler söyler. O andan sonra Ebu İbrahim diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hitap eder. 18 aylıkken bir buçuk yaşında Allah İbrahim'i İbrahim de alıyor. Nasıl bir halde sallallahu aleyhi ve sellem sadece şunu söyleyeyim. Bakar Uhud'a ey Uhud'dir eğer bugün bana inen hüzün sana inseydi sen de o acının altında dayanamaz paramparça olurdun. Ama bize düşen sabırdır der. Damla damla yaş akıyor böyle Efendimizden. Damla damla. Abdurrahman ibn Af diyor ki, Ya Rasulullah, sen de mi? Sen de mi ağlıyorsun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir taraftan süllüyor gözyaşlarını Dönüp diyor ki, Abdurrahman ibn Af'a, göz yaşarır, gönül mahsun olur. Ama bu dudaklardan Allah'ı hoşnut etmeyen bir tek cümle çıkmaz. Ey İbrahim biz senin firakınla ayrılığınla çok mahzumuz. mahsun sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kendi elinde oğlu İbrahim'i Baki kabristanlığında Osman bin Mazun'un yanı başına defnetmek için getiriyor. O anlara bakın Allah aşkına o anlara bakın. Ben de siz de hepimiz de bir üzerimize bir şey alalım burada. Acının ne kadar büyük boyutta olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bu acı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüreğini dağılarken kazılan mezar biraz eğri kazılmış. Resulullah ona müdahale ediyor. Niye böyle kazdınız diyor düzeltin bu mezarı diyor. Ya Resulallah diyor ne olacak yani böyle kazsak bir şey mi olur? Mezarın böyle kazılması ya da düzeltilmesi ölüye fayda ya da zarar vermez. Ama bakanların gözüne zarar verir. Ah ya Resulallah bir görsen bizim şehirlerimizi. Betonlara mahkum olmuş şu şehirleri bir görsen. Bir görsen şu halimizi. Şu şehirleri görsen, şu köyleri görsen, şu ilçeleri görsen. Kim bilir neler derdin bize. Yok o medeniyetin izleri kalmamış bizde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu halde defne diyor İbrahim'i. Ve o anda Medine'de bir güneş tutuluyor. Bir anda sema kararıyor. Kâf karanlık. O anda Müslümanlar ne diyorlar biliyor musunuz? İbrahim'in hüznüne güneş de ortak oldu diyor. Münafıklarda bir sürü o gün şaiye yaymışlar e Muhammed'miş Allah'ın peygamberiymiş Allah'ın peygamberi olsaydı Allah ona bu acıyı yaşatmazdı falan. Bir sürü söz söylüyorlar. Acının bu kadar üst düzeyde olduğu bir yerde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslümanları topluyor Mescid-i Nebevi'ye çıkıyor minbere ve bir hutbe irad ediyor. O hutbesinde söylediği bir cümle bizim için çok önemli. Ey Müslümanlar diyor. Güneş de ayda Allah'ın ayetlerinden birer ayettir. O ayetlere Allah birer yasa koymuştur. O yasalar birinin ölümüyle ya da doğumuyla bozulmaz. Yani güneşin tutulmasıyla İbrahim'in vefatı arasında bir bağ yok. Sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor ve bunu söylüyor. Onu kullanabilir Efendimiz ama kullanmıyor. Çünkü Risaletin davası. Çünkü nübüvvet davası asla böyle şeylere tenezzül etmez. Olmayanı konuşmamak değil olanın da doğru anlaşılması. Nasıl dayandın ya Resulallah alın size alın alın cevapları alın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle dayandı. Ben hüzne başka bir başlık açıyorum. Onun sebebi de şu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben hüzünlerin peygamberiyim diyor ve hüzün. Benim arkadaşımdır diyor. Hüzün hayatından hiç çıkmıyor. Ne zaman baksa böyle birisi Allah Resulü'nün gözlerinden o hüznü süzüyor. Ebu Derda, Ebu Said el-Hudri başka sahabe efendilerimizin naklettiği bir şey var. Bir gün Efendimiz evde uyuyor. Biraz da rahatsız. Ebu Said el-Hudri diyor ki içeriye girdim şöyle bir elimi koyayım dedim ve vesselam efendimiz üzerine bir ateşim falan mı var diye elimi koymamla çekmem bir oldu fırın gibi yanıyor sallallahu aleyhi ve sellem fırın gibi dayanamadım dedim ki ya Resulallah ne bu hal ya kaynıyor böyle Allah Resulü o kadar dert var yüreğinde o kadar acı var yüreğinde o acı o dert Allah Resulü'nü fırın gibi kaynatıyor az önce size naklettiğim hadisin rivayet edildiği yerlerden bir tanesi odur. Ve Allah Resulü o hadisi söylüyor. Belaların, musibetlerin en şiddetlisine peygamberler maruz kalır. Hadisini orada naklediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatında hüzün hiç azalmadı. Ama şu beş şey var ki en fazla Efendimizin hüznü duyduğu yerler. Kendisinin acziyetine haşa böyle bir şey olur mu ama efendimiz duyuyor bunu muhataplarının inadına cahillerin cehaletine dostların vefasızlığına düşmanların pervasızlığına bu beş şey Allah Resulü'nü hüzünlerden hüzünlere düşürüyor şu iki tanesi için Kur'an'da en az on tane ayet bulursunuz biliyor musunuz nerede? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendini yiyip bitiriyor. Bunlar niye beni dinlemiyor diyor. Bunlar niye beni dinlemiyor. Niye benim sözlerime bunlar da karşılık bulmuyor. Ve Allah Resulü aleyhisselatu vesselam bir müddet sonra kendisinin acziyetine yorumluyor bunu. Ben mi bunlara tam olarak ulaştıramıyorum. Ve ayetler iniyor. Onlar seni dinlemiyorlar diye sen kendini harap mı edeceksin. Kendini yıkıp bitirecek misin diye Allah peygamberini uyarıyor. Ama bu iki hal o kadar üzüyor ki Efendimiz'i. Hele biri Mekke'de Medine'de küfür üzere ölse gitse, of, of of of of of. Biri küfür üzere ölsün gitsin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in hüznü bir Müslüman'ın ölümünden daha fazla. Belki ters gelecek size bu söylediğim. Bir Müslüman'ın ölümüne üzülüyor Efendimiz üzülüyor. Ama birisinin küfür üzere ölümüne daha fazla üzülüyor. Niye daha fazla üzülüyor biliyor musunuz? Kayıp gitti elimizden yetişemedik diyor. Kayıp gitti. İmansız gitti. İmansız gittiği için ebedi hayatı mahvoldu. Onun için bir kafirin cenazesini görse Efendimiz. Bir Yahudinin mesela. Bir müşriğin. Bir üzüntü kaplıyor ki Efendimizin yüreğini biz bugün o ufku anlayabilecek düzeyde değiliz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde bu hüzün var. Muhataplarının inadı için ya bunlar niye inat ediyor diye Allah Resulü yiyip bitiriyor kendini. Ya cahillerin cehaleti neler neler cehaletin zirvesinin yaşandığı bir zaman dilimi. Mescitte bile nasıl oturacağını bilmeyen adamların çok olduğu bir zamanda eve kapısına vurmadan içeriye girenlerin olduğu bir zaman acayip bir şey. Şimdi mahremiyet farklı şekillerde ihlal ediliyor. O zaman başka şekillerde ilan ediliyor. Ve yüzlerce cahil o zaman yaşıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızmıyor, bağırmıyor, çağırmıyor, küsmüyor. O cahillerle bir ana şefkatiyle ilgileniyor. Onları o bataklıktan çıkarıyor. Cehlin zirvesinde olan o insana, insanlara yeryüzünün en medeni olabilecekleri bir seviye kazandırıyor. Biz ki diyor Selman-ı Farisi. Taharet almayı bilmeyen adamlardık. Biz Sasanilerin şehirlerini yönetecek adamlar olduk. Ve biz bunu Muhammed ile olduk sallallahu aleyhi ve sellem. Onunla oldular, onunla öğrendiler. Yeme içme adabından yatak odasına kadar, mutfaktan pazara kadar, pazardan mezara kadar bütün alanları Allah Resulü en güzel örnekleriyle doldurdu ve hiçbir cehaletin cahilin cehaletine takılmadan neler söylenir bunlarda dostların vefasızlığı ah ah ah neler neler gördü neler neler düşmandan hançer yesen ne olur düşmandır zaten düşman hançer atacak dost vuruyor dost o diliyle sana öyle bir söz söylüyor ki seni resmen perişan edip bırakıyor ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu da yaşadı Buna da efendimiz dayandı. Ya düşmanların pervasızlığı, neler gördüğü, neler geçirdiği hepsini biliyorsunuz. Aleyhissalat ve selam efendimiz bütün bunlara da dayandı. Peki soruyorum, nasıl dayandın ya Resulullah? Cevabını en sona saklıyorum. Geleyim ikincisine, yokluklara ve varlıklara nasıl dayandı? Yokluğun da en zirvesini yaşadı. Varlığın da en zirvesini yaşadı. Yokluk mesela bulamadı bir şey yemeye. Günlerce aç kaldığı oldu. Kendisine helal bize helal olmayan bir orucu var peygamberimizin. Visal orucu. 2-3 gün iftar etmeden oruç tutuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yatıyor mesela yatakta dönüp duruyor. Bir sağa bir sola bir sağa bir sola. Ayşe anamız diyor ki ne oldu ya Resulallah. Hümeyram açlık diyor açlık yatırmıyor açlık dışarıya atıyor kendisini açlıktan yatmayanlar var Ebu Bekir gibi Ömer gibi yollar onunla kesişiyor Ensardan Ebul Heysem'in evine gidiyorlar da orada bir şeyler yiyorlar kaç gün geçmiş aradan Allah Resulü'nün evinde tencere kaynamamış Ensardan biri haberdar oluyor güzel bir kuzuyu kesiyor kızartıyor getiriyor Efendimiz'e Aleyhissalatü vesselam efendimiz şöyle bir bakıyor. O kızarmış etten bir parça alıyor. Bir ekmeğin içine koyuyor. Fatıma'ma götürün diyor. O da günlerdir aç diyor. Yaşanmış bunlar. Açlığın en zirvesini, yokluğun en zirvesini yaşadı sallallahu aleyhi ve sellem. Bir bu var. Bir de varlık var. Nasıl? En zirvede. Şöyle bir tabloya bakın Allah aşkına. Huneym bitmiş. Ganimetler toplanmış ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cirane'de yüksek bir yerde önünde duran ganimetlere bakıyor. Ne var ganimetler? Altı bin esir, yirmi dört bin deve, kırk binden fazla koyun, dört bin okuyye, gümüş, elbiseler, savaş malzemeleri böyle dağ gibi, dağ gibi, dağ gibi Allah Resulü de orada Efendimiz'de ne var varlıkla imtihan hiçbir şey yok aynı en ufak bir değişiklik yok dayanıyor orada dayanıyor. Yanında Saffan İbni Ümeyye isimli bir sahabe Efendimiz var yeni Müslüman olmuş daha iman yavaş yavaş kalbine yerleşiyor. Böyle hayran hayran bakıyor Efendimiz ondaki hayranlığı görünce Saffan diyor çok mu hoşuna gitti. Ya Resulallah baksana diyor develere ya baksana develere develer Mercedes öyle anlayın. Allah Resulü ne diyor? Al diyor Safvan hepsi senin olsun. Ya Resulallah diyor benimle dalga mı geçiyorsun? Al senin olsun dediği develer yüz deve. Al diyor ya senin olsun. Safvan alıyor yüzdeveyi önüne katıyor. Mekke'ye doğru geliyor diyor ki koşun ey Mekke ahalisi koşun. Koşun ve Muhammed'in getirdiği dine tabi olun. Vallahi Muhammed öyle bir veriyor ki ancak bir peygamber böyle verebilir. Bunun nasıl bir izahı olur Allah aşkına? Peki bu kadar şey saydım size 6000 bin esir, yirmi bin deve, kırk binden fazla koyun. Çıktı geldi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye. Can parçası Fatıma babasının önünde babasından bir tane hizmetli istiyor. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Babanın sana vereceği hizmetli yok diyor. Yok. Suffa'nın ehli açken sana hizmetli yok diyor Fatıma. Sonra kelimeler öğretiyor Fatıma'ya. Sen diyor ondan daha iyisine layıksın. 33 kere Subhanallah diye. 33 kere Elhamdülillah diye. 33 kere allah Ekber diye daha iyi olacak diyor. O da onun kızı. İkisine de selam olsun. Baba kelimeler karın mı doyuruyor falan demiyor. Bana akıl verme para ver diyorlar ya bazılar. öyle demiyor. Alıyor onu. Ve diyor ki o tesbihatı yaptıktan sonra bedenime güç geldiğini hissettim. İnanarak yaparsa olacağı budur. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin orada ailesini kayırmaması, yakınlarını kayırmaması, bedeli ailesine ödetmesi, ganimeti ise sahabeye dağıtması, yakınlarına dağıtması herhalde bize bir şeyler söylemesi lazım ama biz tıkamışız kulakları. Bir yerde bir fırsat olsun doldur akrabaları doldur. Akrabalar yetmez bir de hemşerileri doldur. Ne kadar doldurabilirsen doldur. Böyle bir mantık bir de burada nebevi ufuk nebevi yol. Ne zaman bunları duyacağız bilmiyorum ama duymayana kadar da adam olmayacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem varlıkla da böyle bir halde karşılık verdi. Varlığa varlığa da dayandı. Nasıl dayandı? Şimdi söyleyeceğim. Gelelim üçüncüsüne vefasızlıklara ve ihanetlere nasıl dayandın ya Resulallah? Gördün mü vefasızlık? Bir sürü. Sadece bir tanesini söyleyeyim isim söylemeden söyleyeyim. İfk hadisesinde Ayşe anamıza atılan o iftira biliyorsunuz. İnsanın başına bir iş geldiği zaman insan en ilk anda en yakınlarını arıyor gözleri. Bu sevdiğim bir yanımda olsun da bana moral olsun diyor. Allah Resulü üçünü de çok seviyor. Üçünü de çok seviyor hem de. Üçünü de o kadar çok seviyor ki duyuyor ki o üç kişi de iftiralara kalmış. Kim onlar? Var isimleri me meçhul değil. Mesela bir tanesini söyleyeyim ben size. Hassan bin Sabit Allah Resulü'nün şairi iftiralara kalmış o iftiraları yayıyor. Mistah bin Usase, Bedir ashabından söylemeyecektim dayanamadım. O da bir diğeri de Musab'ın hanımı Hamle bin Ticaj Allah Resulü'nün de halasının kızı. O da akrabası üçü de iftiraları yayanlardan. Sonra biliyorsunuz ayetler gelince üçüne de iftira haddi uygulanıyor. Görüyor bunu ama o vefasızlıklara da dayanıyor. Bir yanlışından dolayı Allah Resulü hiç kimseyi silmemiştir. Yok böyle bir şey. Ey bir yanlışından dolayı o da yarım yamalak anladığın bir yanlışından dolayı adamları silenler. Ah, Size örnek var burada. Bundan daha ötesi var mı ya hanıma iftira atılıyor ve bu iftira yayılıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hat uygulanıyor bitti. Bir gün olsun bir daha tekrar etmiyor bu hatayı yaptınız diye. Dayandı ya dayandı sallallahu aleyhi ve sellem. Ya ihanetlere bir sürü ihanet sayabilirim. İhanet yapanlar kimler? Münafıklar bir sürü. Ya Allah aşkına vallahi benim beynim duruyor. Sizin durmuyorsa bilmiyorum ama benim beynim duruyor. Abdullah İbni Übey İbni Selül bu isim kim biliyorsunuz değil mi? Münafıkların lideri. Yapmadığı iş kalmamış. Girmediği entrika yok. Yapmadığı sıkıntı yok. Hastalanmış yatağa düşmüş 20 gün sürüyor hastalığı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu adamı ziyarete gidiyor. Beyin duruyor. Vefatına yakın oğlu Abdullah iyi bir mümindir Resulullah'ın yanına geliyor. Ya Resulallah diyor babam ölüm yolunda bana vasiyet etti dedi ki Resulullah hırkasını göndersin bana ben hırkasıyla kefenlenmek istiyorum. Anında çıkardı Efendimiz hırkasını verdi. 20 gün sonra adam öldü Abdullah geldi dedi ki ya Resulallah babam öldü cenaze namazını sen kıldır. Allah Resulü cenaze namazını kıldırmak için harekete geçti. O anların hepsine şahit olan Ömer dayanamadı. Efendimizin karşısına çıktı ya Resulallah ne yapıyorsun dedi ya bu kadar da olmaz ki bu kadar da olmaz ki. Ne yapıyorsun dedi çekil önümden dedi Ömer ben edilmediğim müddetçe ben bunu yapacağım dedi. Ve ayet indi ayet Tevbe suresinin 84. ayeti Allah Resulü öylece gitmekten vazgeçti. Ya Allah aşkına nasıl dayandı ya nasıl dayandı bir insan bu beşer nasıl dayandı diye insan hafızalası duruyor. Bu kadar size hakaret edecek bu kadar sıkıntı yapacak. Bakın İbni Selül'ü Resulullah hep yanında gezdiriyordu biliyor musunuz? Bırakmıyordu Medine'de. Ayşe anamız akıllı birisi hemen hemen dikkatini çekti ya Resulallah dedi bu adamı sen niye yanında gezdiriyorsun dedi ki Ayşe'm o Medine'de kalsa daha fazla zarar verir yanımda olsun tedbir münafıkla nasıl mücadele edileceğini gösteriyor efendimiz bize münafıkla öyle bağıra çağıra mücadele edilmez münafık yüz tane maske kullanır bir sürü adamı vardır şu vardır bu vardır onlarla mücadele strateji ister onlarla mücadele tedbir ister bu kolay bir şey değil aleyhissalatü vesselam efendimiz bunu gösteriyor ve ben bütün bunları söyledikten sonra diyorum ki ya Resulallah, nasıl dayandın bu kadar vefasızlıklara nasıl dayandın bu kadar ihanetlere ama dayandı Gelin mağlubiyetlere ve sıkıntılara. Nasıl dayandı sallallahu aleyhi ve sellem? Mağlubiyet deyince aklımıza hemen Uhud geliyor. Evet doğru Uhud var ama Uhud'un öncesi de var sonrası da var. 13 yıl ne gördü Mekke'de aklınıza gelebilecek her şey? İşkenceler, tehditler, şantajlar, şunlar bunlar neler neler gördü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Hepsi bir tarafa. Üç yıl Şibi Ebi Talip'te ağaç yapraklarına düştü sallallahu aleyhi ve sellem. Toprağın altındaki derileri aramaya başladılar. Bu kadar büyük bir imtihan dayandı. Dayandı. Mağlubiyetlerin hepsine Uhud'a da dayandı Huneyn'i biraz önce söyledim Huneyn'in başlangıcı ikinci bir Uhud'dur ona da dayandı. Reci vakasına dayandı Biri Maune'ye dayandı dayandı da dayandı birçok şeye dayandı sallallahu aleyhi ve sellem. Ona dayandığı gibi sıkıntılara da dayandı neler gördü neler geçirdi sallallahu aleyhi ve sellem hepsine dayandı. Tek bir şey söyleyeyim size. Anamız bir gece efendimizin şöyle karşısına oturmuş. Anamız deyince biliyorsunuz kimi kastettim Ayşe anamızı. Ya Resulallah diyor. Uhud'dan daha dehşetli bir gün yaşadım mı? Daha hüzünlü bir gün. Ah diyor Hümeyrem ah. Ayşe anamız diyor ki pişman oldum o soruyu sordum. O kadar bir derinden ah çekti ki efendimiz. Keşke sormasaydım dedim. Ve başladı anlatmaya. Taife gitmiştim. Abdi Külal'in uzaktan akrabam olan Abdi Külal'in oğullarının evine girdim içeriye 3 tane oğul yan yana oturmuşlar. Abdi Yalel ortancısı Habib küçüğü Mesut Arzettim ettim kendimi dedim ki ben böyle bir iş için geldim Allah'ın peygamberiyim sizi şuna davet ediyorum. Söyledim söyledim söyledim bir anda kahkaha sesleri duyuldu diyor evde. Oğullardan büyüğü söz aldı. Dedi ki: "Eğer sen Allah'ın seçip gönderdiği elçi isen ben Kabe'nin örtüsünün hırsızı olayım." Bu Mekkelilerde o bölgede büyük bir yemin. Yani sen doğru söylemiyorsun anlamında. Eğer doğru sözlüysen ben Kabe'nin örtüsünün hırsızı olayım. Bir şey demedim diyor. Ortancısı Habib dedi ki: "Eğer sen Allah'ın peygamberiysen benim gibi sıradan bir insanla konuşmamalısın. Ama sen eğer Allah'ın peygamberi değilsen haşa yüz binlerce kez haşa ben senin gibi sıradan bir adamla konuşmam. Çek git dedi evimizde. Üçüncüsü sözü aldı Mesud en küçükleri. O da dedi ki Mekke'de Allah bula bula seni mi buldu? O kadar soylu asil adam dururken Abdülmuttalib'in yetimi mi olacak peygamber dedi benimle alay etti. Ayşem diyor Hümeyram bunları yaşadım. Sonra döndüm onlara dedim ki ya dedim ben geldim size bunları arz ettim. Siz de bana bu karşılıkları verdiniz. Ne olur konuştuklarımız aramızda kalsın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem derdini anlıyor musunuz? Utanıyor Efendimiz duyulmasın Mekke tarafında. Mekkeliler duyarsa yer alay edecekler. Onun için diyor ki ne olur bunlar içimizde kalsın. Kahkahalar yükseliyor. Hayır diyorlar o çocuklar. Senin bizim karşımızda düştüğün o hali Mekke'deki dostlarımız görmeli ve duymalı. Onlara tabii ki anlatacağız. Bir de çık dışarıya bak dışarıda seni ne bekliyor diyor. Allah Resulü boynunu büküyor dışarıya çıkıyor. Neyine adına taşladıklarını bilmeyen çocukların. Gençlerin taşlarının da hedefi oluyor Ayşem bu diyor bu diyor ve ağlıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Anamız da zaten söyleyecek bir söz bulamıyor bu kadar sıkıntı ve daha neler neler dayandı mı dayandı Nasıl dayandın ya Resulallah nasıl dayandı şimdi göreceğiz Gelin sonuncusuna başarılara ve zaferlere nasıl dayandın bir sürü de başarı var zafer, zafer var Allah Resulü'nün hayatında bunlar da var. Yüzlerce başarı mesela onlardan bir tanesi Allah aşkına 13 yıl boyunca Mekke'de çalmadı kapı bırakmamış Medine'ye gitmiş. Medine'de Kuba Mescidi'nin orada şurada Cuma Mescidi Kuba Mescidi'nden Cuma Mescidi'ne 350-400 metrelik mesafe orayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4 saatte yürüyebiliyor. Neden biliyor musunuz? Herkes sokakta ya Resulallah hoş geldin diyor. Evlerine davet ediyorlar. Efendimiz de açın diyor kusmanın önünü. Açın o memurdur nereye gideceğini bilir diyor. Cuma vakti olduğu için de orada namaz kılacak. İlk kez cuma namazını Allah Resulü kıldırıyor. Öncesinde Musab kıldırmış. Musab'ın öncesinde Esat İbni Zürare kıldırmış. Resulullah'ın ilk cuma namazı o cuma namazı. Şimdi bir hutbe irade edecek. Ne diyecek mesela ey Mekkeliler var mı böyle bir söz yok. Siz bana sahip çıkmadınız bak çıkanlar çıktı görürsünüz gününüzü var mı bir iki tane tehdit cümlesi. Allah, ya Resulallah ne olur bir iki tane söyle de muhacirlerin gönlü teskin olsun yok yok. Ensarı mı övüyor Efendimiz o de? hayır o da değil ya ne yapıyor? İhlas, ihlas diyor. Başka bir şey demiyor. İlk hutbenin konusu ihlas. Bir şeyler söylemiş olması lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başarıya nasıl dayandığını gösteriyor. Allah aşkına şu tabloya bir dikkat edin. Bakın Hendek gazvesinin arkasından ben Hanife'nin lideri Sümame İbni Usal Müslüman oluyor. Sümame İbni Usal beni Hanife'nin lideri Bölgenin tahıl ambarlarının başında tahıl ambarları ondan sorulu olduğu için buğday arpa Mekkelilere haber gönderiyor diyor ki siz artık şey yok ne buğday ne arpa açlık çekiyor Mekkeliler ve müşrik bunlar Ebu Sufyan Allah Resulü'nün huzuruna geliyor. Tarihler hicri 5 dikkat edin onlarca savaş yapmışlar. Allah Resulü neler görmüş neler geçirmiş onlardan bir sürü hakaret görmüş. Bir sürü iş gelmiş başlarına Ebu Sıfyan diyor ki ey Muhammed diyor acız açız diyor. Allah Resulü bir mektup yazıyor Sümame'ye Mekkelilere buğday ver diyor Sümame. Nasıl anlayacaksınız nasıl dayandı? Mekke'ye nasıl girdiğini biliyorsunuz değil mi Efendimizin? 10 bin kişi arkasında Allah imanı aziz küfrü şirki zelil kılmış. Efendimiz aleyhissalatü vesselam eskortlarla böyle helikopterlerle arabalarla böyle milleti selamlayarak giriyor. Hayır asla asla böyle bir şey yok. Allah Resulü'nün girişi şöyle o mübarek başı bevesinin üstünde. Bevesinin hörgücüne gücüne başını yaslamış damla damla yaşakıyor buradan ilinde Nasır suresi var peygamber bu sallallahu aleyhi ve sellem ve Mekke'ye kovalandığı işkence gördüğü zulüm çektiği Mekke'ye böyle giriyor ne anlayacağız biz ben, benim güzel kardeşlerim bunlardan ve vesselam efendimizin bu manada özellikle başarılara zaferlere karşı nasıl dayandığını görüyoruz başarı zafer adamın ayağını Yerden keser hele 2-3 tane adam seni övsün bak ne oluyor. Aynı şey gibi, yani oturduğumuz zaman bir şey yok övsün of. 2-3 tane bir adam gelsin sana desin ya sen ne biçim adamsın ne güzel adamsın sen olmazsan bu vakıf yürümez falan. Ertesi gün yürüyüşün değişir bir bakarsın böyle farklı bir biçimde yürümeye başlıyorsun böyle. Az bir övgü adamı perişan eder eğer kalbinin ayarında bozukluk varsa. Size rahatlatmak için bir şey söyleyeyim vakitte ilerliyor. İki tane imam arkadaş biri köyde biri şehirde. Köydeki diyor ki gidin bir şehirdekini ziyaret edeyim. Geliyor şehirdeki arkadaşını ziyaret etme o anda da namaz vakti. E, i̇mam imama ikram eder biliyorsunuz mihrabı. İmam diyor ki sen geç kıldır. Köydeki zavallı iki üç tane cemaat hep namaz kıldırmış. Sarı takıyor cübbeyi giyiyor imam odasından mihraba doğru yürürken bir bakıyor ki of cemaat ağzına kadar dolu. En iyisi diyor işi sağlam edelim elemterayı okuyalım işi bitirelim diyor. O anda artık nasıl bir ruh haline girdiyse Allahu Ekber diyor namaza duruyor elemtera keyfe faale rabbuke diyor arkadan biri subhanallah diyor. Ah diyor işte bak heyecanlandık yanlış okuduk. düzeltiyor bir daha böyle nefesini falan temizliyor bir daha elem tera keyfe faala diyor yine subhanallah üçüncüsünde elem diyor bir daha subhanallah geliyor dönüp diyor ya diyor daha keyfe bile demedik ne subhanallah'sı diyor ki hocam fatihayı unuttun fatihayı heyecandan fatihayı unutmuş adamın ayağı kesilir gerçekten kesilir bu kolay bir şey değil. Aynı şey tenkit içinde geçerli. Üç tane adam yürüyüşünüze laf etsin. Ya sen ne biçim yürüyorsun falan desin. Mesela başımıza bazen geliyor. Geliyor işte bir arkadaşınız İyilik yapmak için. Hocam hasta mısın diyor. Yok iyiyim diyorsun. İkincisi de geliyor. Hocam bir renginde bir solukluk var hasta mısın diyor. Yok iyiyim. Üçüncüsü herhalde ben hastayım diyorsun. Bu böyledir zaten. Başka yolu yok bunun. Aynı şey. Ama burada önemli olan şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kalbin ayar. Böyle şeyleri ben kürsüye getirmeyi çok sevmiyorum ama... ...bazen işte laf gelince söylemek özellikle gençlere talebelere örnek olsun diye bir şey anlatacağım. İki sene önce bir kampımız var bizim üniversiteler kampı talebeler hatırlayacaklar. 300 tane üniversiteli genç erkek arkadaş... Yürüyüş yaptık sloganlar öyle coşku mar şu bu falan filan hepimizin ayağı yerden kesilmiş zaten. Bir yere geldik bir sahne var orada bizim kardeşlerden biri de benim yazdığım bir şiir var. Allah ve nimel vekil onu okudu çok da güzel okudu benim de çok hoşuma gitti. Sonra beni kürsüye davet ettiler o anda 300 genç slogan atıyor işte komutan işte ordu. Of hepimiz coşmuşuz zaten ben yürürken kürsüye kendi kendime dedim ulan ne komutanı ne hal ya sen neredesin dedim ya kendi kendine neredesin ya ama o anda frene basmasam var ya gideceğiz zaten çünkü kaybetmişiz zaten kendimizi. O slogan o coşku o heyecan bizi bitirmiş hamaseti de zaten seviyoruz millet olarak sonra bilmiyorum talebe arkadaşlar hatırlar mı dedim ne komutanı ya nedir şudur bulur bir şeyler söyledim siz nefersiniz nefersiniz de bir şeyler dedim onlara ama kendimi o komutanlıktan azlettim şimdi biz frenlerimize basmazsak eğer arkadaşlar gazımıza basan çok olur en fazla gazımıza da nefis basar nefis böyle basar basar seni coşturmak için o çeker ayağını şeytan basar şeytan çeker ayağını şeytanın dostları basar seni bir şekliyle o kalp ayarını bozmak için elinden geleni yapar. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hepsine dayandı, dayandı, dayandı. En sonuna kadar dayandı. Peki benim güzel kardeşlerim soru şu nasıl dayandı? Cevap da şu nasıl dayandı? Kur'an'la. Bunu niye getirdim size biliyor musunuz bu Kur'an'ı? Şöyle açacağım içini. Şöyle bir bakın da güzel bir biçimde gözlerimiz mus'afla inşallah zevklensin. Bu bizim bir talebemizin Kur'an'ı. Birkaç sene önce Afganistan'da Afganistanlı kendisi Azizullah bir trafik arasında vefat etti. Ben de Kur'an'ını aldım. Hep bunu okuyorum. Okudukça da ona dua ediyorum. Size dua edin inşallah. Allah ona da onunla beraber vefat eden ailesine de rahmet eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu Kur'an'la dayandı şu Kur'an'la bütün hepsine acısına hüznüne varlığa yokluğa başarıya zafere her şeye bununla dayandı. Bu Kur'an ve vesselam efendimizin üzerine ayet ayet indi ben şu anda iki kapak arasında hepsini okuyorum Fatiha'dan okuyorum. Nas'a kadar 6236 tane ayet okuyorum. Ama bırak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bırak sahabeyi. ikinci nesil olan tabiinden birisi kadar bile ben bu Kur'an'dan istifade etmiyorum. Bırak onu etbai tabi'in kadar. Niye? Çünkü ben gerçekten dil ile söylemiş olmama rağmen kalben halen inanmamışım ya şunun şifa olduğuna. Şifa bu ya şifa. Allah şifa olsun diye indirdi. Her türlü derde ama ben inanmıyorum. İnanacağız inşallah. İman edeceğiz. Bu iman meselesi çünkü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bununla dayandı. Peki bunun neyle dayandı? Kur'an'da bir sürü konu var. Akait var. İşte ahlak var. İbadet var. Muamelet var. Bir sürü şey var. Bunun neyle dayandı? Neyle dayandı biliyor musunuz? Kur'an'ın kıssalarıyla. Anlatılan her bir peygamber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir şey öğretti. Her bir peygamber. Adem aleyhisselamdan İsa aleyhisselama kadar her bir peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir şeyler öğretti. Efendimiz de onlardan alacağını aldı ve bütün karşısındaki imtihanların hepsine bunlar neyse hepsine dayandı dayandı dayandı. En son işi nereye kadar vardır? İki tane tablo göstereceğim size. Bizim sireti enbiya derslerimizin bu tablolar bundan sonraki süreçte bizim de en önemli vesikalarımız olacak. Bakın 27 tane peygamber var burada. Üzeyir Lokman Zulkarneyn'i de peygamber sayan görüşü kabul edenlerdenim ben. Laf oraya geldiği zaman gerekçelerini söyleyeceğim size. Zaten Efendimiz beraber 28 peygamber Kur'an'da anlatılır. Hazreti Adem'den Hazreti İsa'ya burada son Zulkarneyn'dir görüyorsunuz her birinin karşısında bir kavram var bu kavramları ben öylesine çıkarmadım Kur'an söylüyor bunları Kur'an elbette birçoklarında birçok özellik var ama her peygamberin böyle bir zeminde farklı bir biçimde o kavramın altını doldurma noktasında bir mirası var Mesela Hazreti Adem tevbe, Hazreti İdris sıdk, Hazreti Nuh istikrar, Hazreti Hud istigna, Hazreti Salih emanet niye emanet göreceğiz. Hazreti Lut iffet, Hazreti İbrahim merhamet, Hazreti İsmail teslimiyet, Hazreti İsa hidayet neden hidayet, Hazreti Yakup umut öyle önemli bir şey ki ve bunu bize Yakup aleyhisselam öğretiyor Hz. Yusuf istikamet istikamet ah o istikamet ne olduğunu göreceğiz Hz. Şuayb hitabet hatibul enbiyadır Hz. Şuayb peygamberlerin hatibidir neden hitabet davet için hitabet nasıl gerekli onu da ondan öğreneceğiz Hz. Harun vezir yardımcı yardımcısız olmuyor bu iş Hz. Musa mücadele her biri bize bir şey öğretiyor gelin buraya Hazreti Davud hikmet Hz. Süleyman adalet aslında Davud'un oğlu Süleyman aleyhisselam ama niçin Hz. Süleyman'da adalet göreceğiz derslerde Hazreti Eyüp sabır zülkifil hayrat hayrat hayrın çoğuldu, hayırlı ameller neden onu da orada göreceğiz Yunus aleyhisselam sebat, İlyas aleyhisselam ihsan, Elyasa aleyhisselam fazilet, Zekeriya aleyhisselam talim. Talim peygamberlerin önemli sıfatlarından ve görevlerinden bir tanesidir. Ama özellikle Zekeriya aleyhisselamda olması Meryem gibi bir talibeye bahçıvan olmasındandır. Kur'an'da ona zaten dikkat çeker. İsa aleyhisselam sadakat, Üzeyr aleyhisselam metanet, Lokman Aleyhisselam davet, zulkarnein kuvvet. Hepsini Kur'an bize anlatacak ve biz de geçmişlerin haşa yüz bin kez haşa Kur'an o cümleyi kullanıyor zaten Müşriklerin dilinden. Esatirul evvelin dinlemeyeceğiz. Geçmişlerin masalları değil bunlar. Bir varmış bir yokmuş da değil. Bunlar yaşanmış. Bunlar Kur'an'a örnek olarak girmiş, kıyamete kadar da gelen bütün müminlere örnek ve ibret nazarıyla anlatılan hikayeler, kıssalar. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme güç oldu, kuvvet oldu, dayanma gücü oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve ona iman eden sahabeye umut oldu, fer oldu, güç oldu. Allah'ın izniyle bize de olacak. İnanın gerçek manada eğer öğrenebilirsek ben size gerçeklerini hakikatlerini anlatabilirsem siz de Allah'ın izniyle gerçeklerini hakikatlerini kavrayabilirsek bu dersler bitecek bizde biz de bir başka yere varacağız inşallah. Yeter ki üzerlerimizi alabilelim Allah hepimize bunu nasip eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim dünyadaki cennet aile bölümünde şöyle bir serlevha açmak istiyorum. Cennet yoldaşı olmak. Evleniyoruz ya. Evlendiğimiz zaman erkek hanım hayatlar birleşiyor. Biz cenneti yaşıyoruz evde. Cennetin şubesiyiz. O cennetin şubesinden şüb asıl merkeze yani Darus Selam'a, gerçek cennete beraberce yürüme adına. Gerçekten ne kadar evlilerimiz bu noktada? Kaç tanemiz hanımlarımıza Hanımlar şu anda beni dinliyor ama siz beyler benim karşımdasınız onlar da tersinden anlasın bunu. Kaç tanemiz hanımlarımıza sen bana cennet yoldaşısın nazarıyla bakıyoruz. Böyle mi bakıyoruz yoksa şöyle mi bakıyoruz Allah'ım bir an önce bu hayat bitsin de biz bir cennete gidelim. Şu kadını sakın bana cennette getirme diyerek mi bakıyoruz ya da bunun tersini hanımlarımız bizim için kullanıyorlar mı? Gerçekten bu yoldaşlığın hakkını ne kadar veriyoruz çok ciddi bir biçimde üzerinde durmamız gereken bir şey. Eğer biz eşlerimizi kendimize cennet yoldaşı olarak edinirsek var ya yol zor yoldaş eğer yanında varsa sevgi onda farklı bir noktaya gelecek. Artacak farklı bir noktaya gelecek umuyorum ki hepimiz eşlerimizi böyle görelim. Zorlayalım bazı kardeşlerimizin bu konuda imtihanları var biliyorum. Olmuyor bir şekilde olmuyor. Bir türlü o havayı tutturamıyorlar ama biraz bunun zorlanması lazım. Öyle çok erkenden pes etmek yok. Biraz bu noktada kendimiz elimizden geldiğince gayret etme adına bir şeyler ortaya koyacağız. O gayretimizi arttırması adına size bir örnek vereceğim şimdi. Kimden? Ümmetin hakimi olan Ebu Derdad'ın. Bu Ebu Derda ismini unutmayın bir sonraki dersin konusu da yine onunla alakalı. Ümmetin hakimi inanılmaz bir şey o inanılmaz. Medine'nin en güzel aktar dükkanı onun o Müslüman olduktan sonra diyor ki ya bir gönülde iki sevda olmaz ticareti bırakıyor ilme yöneliyor. Sufa'nın en gözde hocası oluyor en gözde muallimi oluyor en gözde talebesi oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da Şam'da Aynen peygamber suffasına benzer suffalar kuruyor. Binlerce insanı irşad ediyor. O büyük o mücadele dolu o güzel hayat. Hicri 32 miladi 652'de Şam'da noktalanacak. Son anları 40 küsür senelik hanımı yanı başında. Son anları 40 küsür sene. Belki 45 belki biraz daha fazla. 45 yıllık bir evlilik diyelim. 45 yıllık bir evlilik... Orada hanımı, dostları, akrabaları hepsi toplanmışlar orada. Ebu Derda'nın son anları onun son anlarında onun yanında olmak için ona moral veriyorlar. O anda birisi bakıyor ki Ebu Derda çok üzgün. Diyor ki ey Ebu Derda rahatsızlığım mı var bir şeyden mi şikayetçisin? Diyor ki çok şikayetçiyim. Meyden diye soruyorlar günahlarımdan diyor. Rabbimin huzuruna gidiyorum ve bir sürü günahla gidiyorum. Moral veriyorlar. Ne istiyorsun diyor. Gönlün ne istiyor? Allah'ın rahmetini ve cennetini. Başka bir şey değil. Sana doktor çağıralım mı diyor. Diyor bir tanesi. Zaten tabip beni yatağa düşürdü diyor. Beni asıl yatağa düşüren bana şifa verecek olan. Benim doktora falan ihtiyacım yok diyor. O anda bu konuşmalar olurken Ebu Derda bakıyor ki Ümmü Derda bir kenarda bir şeyler söylüyor. Sesleniyor hanımına Ümmü Derda diyor. Ne yapıyorsun? Dua ediyorum diyor. Nasıl bir dua ediyorsun diyor. Şöyle bir dua ediyorum. Allah'ım diyor diyorum. Ebu Derda beni dünyada istedi. Sen beni ona nasip ettin. O da benimle evlendi. Şimdi ben de onu senden öte tarafta istiyorum. Ne olur cennette onu bana nasip et. Ebu Derda o anda diyor ki o zaman benden sonra evlenme cennette beraber olalım. Ve gözlerini böyle hayata yumuyor. Bu sevgi cennet yoldaşı olma noktasındaki gayret hepimize örnek olmalı. Benim güzel kardeşlerim şunu söylüyorum kaç zamandır yine söyleyeceğim şu hayat Birçok değeri itibardan düşürüyor birçok değeri düşürdüğü itibarlardan bir tanesi de nedir biliyor musunuz sevginin itibarı yok ya kimse sevmiyor doğru dürüst birbirini kimse bu manada o sevgi meselesinde asıl olması gerekeni ortaya koymuyor eşler de birbirlerini eskisi gibi sevmiyorlar eşler de birbirlerine böyle yan gözle bakıyorlar düşman gibi e düşman gibi baktığın yerde cennet yoldaş olmaz ne olur gelin itibarı zedelenen şu sevgi meselesinde birbiri güzel örnek ortaya koyalım. Koyalım ki sevginin ne olduğunu çocuklarımız bizden öğrensin. Sevginin ne olduğunu akrabalarımız bizden öğrensin. Sevginin ne olduğunu arkadaşlarımız, yoldaşlarımız bizden öğrensin. Biz de öğreneceğimiz yer belli zaten. Bir sevgi halkası oluşturalım. Şu sevgisizlikten damarları çatlayan şu dünyaya inat hayır cennet misali evler de olur. Bu cehennem dünyada cinnet geçiren şu dünyada cennet misali evler de olur diyerek inadına inadına bu hayrın güzelliğini ortaya koyalım. Allah hepimize bu uğurda yardım etsin. Bu zor zamanda ellerimizi bırakmasın, ayaklarımızı kaydırmasın. Evlerimizi her türlü şerden, beladan, kötü gözden, nazardan, hasetten muhafaza eylesin. Evlerimize saadet versin, muhabbet versin, atıfet versin, nimet versin. En sonunda o evlerimiz cennete uzanan birer köprü olsun. ya Rabbil Alemin. El Fatiha.